Görevli olarak hacca gidilirse, yani parayı kendisi vermezse, üstelik karşılığında para alırsa, bu kişinin haccı kabul olur mu? Evet, haç döneminde hac göreviyle giden çok sayıda görevlilerimiz mevcuttur. Ee, görevli demek orada belli bir mesai sarf eden, zaman ayıran, zaman harcayan, enerji tüketen, icabında sağlığından olan, yorulan, e, terleyen e, insanlardır. Yani görevli orada gidip de e, boş durmuyor. Büyük bir e, enerji sarf ediyor, büyük bir gayrette bulunuyor. Dolayısıyla bu görevliler orada e, gittikleri takdirde aynı zamanda haç ibadetini de yapıyorlar. Ve bunun karşılığında da, emeklerinin karşılığında da kendilerine ücretle takdir ediliyor. E, yani şunu söyleyebiliriz ki hacca görevli giden insanlarımız Burada bedava bir iş yapmış değiller. Tam tersine büyük bir enerji sarf ediyorlar. Dolayısıyla görevli olarak kaçça giden insanların yaptıkları haç geçerlidir. Üzerlerine farz ise farz ibadeti yerine getirmiş olurlar.